Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine programımızda sizlerden gelen sorularımızı İsmail Ağa Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve cevaplar almaya gayret göstereceğiz. Sizler de yine sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine geçmişteki yapmış olduğumuz programlarımızın tekrarlarını da yine lalegultv.com.tr adresinden tekrar olarak izleyebilirsiniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah iyilikler versin. Baya bir yoğun e, sorularımız var hocam. İlk gelen sorumuzla hemen programımıza başlayalım inşallah. Bizim iş yerinde çalışan Şafii arkadaşlarımız var. Kuşluk vaktinde bizler kuşluk namazı kılıyoruz. Onlara siz de kılın dediğimizde biz Şafii'yiz ve kaza namazımız var. Dolayısıyla nafile kılamayız diyorlar. Şafii mezhebinde hüküm böyle midir diye sormuşlar hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve ala Resulillah Ve sallallahu te'ane aleyhi ve sellem ve ba'du Şafii mezhebiyle alakalı İbni Hacer ki Şafii fukasından bu konuya dair şöyle buyurmakta Bir insanın kaza namazı var ise yemesi ve içmesi Hariç, diğer bir ifadeyle hacete asliye dediğimiz evet. asli ihtiyaçlarının haricindeki bütün vakitlerini kaza namazı borcunu ödemekle geçirmek zorundadır. Evet. Bunun aksi olarak farklı bir işle meşgul olması caiz değil günahtır. Durum bu iken kazası olan bir kimsenin nafile namaz kılması caiz olmadığı gibi hı hı. boş yere oturması, muhabbet etmesi, konuşması, farklı bir işle meşgul olması da caiz değildir. Dolayısıyla doğrudur yani bu söylemi itibariyle kazası olan bir kişinin nafile namaz kılması caiz değil. Ama sadece bu kadarla değil kazası olan kimsenin ihtiyacın haricindeki boş bir vakti farklı bir şeyle geçirmesi külliyen caiz değildir. Evet. Dolayısıyla oradaki arkadaşlarımız işte kuşluk vakti kuşluk namazı kıl dediğinde ben şafiiyim kazam var kazam olduğu için kuşluk kılamıyorum. Doğrudur. Hı hı. Ama o vakti boş yere değil. Orada onlar kuşluklarken kaza kılmak mecburiyeti vardır. Evet. Yani o yüzden meseleyi tek bir taraflı ele almamak gerekir. Hı hı. Ee, kazası olan kimsenin ile meşgul olmamasının hı hı. caiz olmak olmamaklılığı sadece namaza maksus değil, ibadete maksus değil. Hacete asliyesinin haricindeki bütün vakitlerini farklı şeylerle meşgul olmamasının da caiz olmadığını göstermektedir. Evet. Ee, ancak i̇bn Hacer şöyle bir şey söylüyor. Bir kimse kasıtlı değil de uyuduğundan dolayı veya unuttuğundan dolayı namazı kaçırmış ise bu şekilde namazında bir kazaya kalma varsa bu kesin için bir genişlilik vardır. Yani bunda derhal bir an önce onu kaza yapmakla mükellefiyeti yok hmm. ama kasıtlı olarak namazı tehir etmişse Vaktini kaçırmışsa böyle bir durumda bu kimse dediğimiz gibi ihtiyaçların haricindeki bütün vakitlerini kazayla geçirmek mecburiyetinde evet. olacağından dolayı başka bir işle meşgul olması caiz olmayacaktır. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Ümrede veda tavafı var mı? Bazı hocalar bizlere veda tavafı yaptırıyor. Bazıları da veda tavafının hacıda olduğunu söylüyorlar. Hangisi doğru diye sormuşlar hocam. Beş türlü tavaftan bahsedilir ki veda tavafı da bunlardan bir tanesi hı hı. ve vacip olan tavaftır. Evet. Şu kadar var ki bu tavaf hacca mahsus olan bir tavaftır. Yani hac vazifelerini yapmış olan bir kimse Mekke-i Mükerreme'den ayrılacağı zaman son olarak yapacağı tavafa veda tavafı denir evet. ve vaciptir hüküm açısından. Ümre için ise böyle bir tavaf söz konusu değildir. Yani vacip olan veya sünnet olan bir veda tavafı tarzında bir tavaf yoktur. Evet. Çünkü ümre eylemi bir tavaf ve bir saydan ibarettir. Kabe'nin etrafında yedi şaft dönmek suretiyle bir tavaf yaparsınız. Sefa ile Merve arasında da yedi kere Gidip gel suretiyle say yaparsınız hı hı. ve tıraşınızı olup ihramdan çıkarsınız. Ve bu şekilde ümre fiilini yerine getirmiş olursunuz. Evet. Tabi tavafın akabinde tavaf namazı e, kılınması vaciptir. Hı hı. Sayın akabinde de iki rekat say namazının kılınması da müstahaptır. Vakit, evet. kerat vakti değil ise. Ama ümreci olan kimseler genel itibariyle son dönüşlerine yakın, e, harem şeriften ayrılmadan önce son bir tavaf yaparlar ki bu güzeldir bu manada. Hı hı. Ama o tavaf hacdaki bahsedilen veda tavafı tarzında değil. Evet. Belki söylem itibariyle işte kafile hocaları veya başkanları işte veda tavafı yapmak üzere falan saatte buluşacağız. Beraber tavaf yapıp dua yapıp geri döneceğiz. O bir ıstılah olarak değil evet. bir lugat olarak. Yani Kabe'den veda ediyoruz buradan ayrılıyoruz hmm. şeklinde bir tavaftır. Evet. Yoksa hacda var olan veda tavafı tarzında bir tavaf Ümre için söz konusu değildir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hasta olan bir kimsenin ima ile kıldığı kaza namazlarını... Sıhhat bulduktan sonra iade etmesi gerekir mi hocam? Bir kimse sıhhatlı iken namazlarını kazaya bırakacak olsa, evet. daha sonradan bu kimse hastalığa maruz kalıp, normal şartlarda namaz kılamıyor. Yani rükû ve secde yaparak kılamıyor, imayla kılıyor. Hatta ve hatta su bulamadığından dolayı teyemm olarak kılıyor. Hı hı. Veyahut da su var ama suyu kullanabilecek takatı yok. O yüzden teyemm olarak kılıyor ise, bu kimse sıhhatlı iken kılamadığı, yani kazaya bıraktığı namazları o haldeyken kılması sahiptir Ve daha sonradan iyileştiğinde veya su bulduğunda teminle kılmış ise evet. bu namazları bir daha iade etmesinin gerekli olmadığını hmm. e, İbrahim'in Halevi, Halevi Sagir adlı kitabında açık evet. ve net bir şekilde ifade etmektedir. Belki bu mesele şunun ile karıştırılabilir. E, bir kimse seferde namazlarını kazaya bıraktıysa mukim olduğu zaman bu kazaları iki kılması gerekir. Evet mukim iken namazlarını kazaya bıraktıysa seferdeyken bu namazları dört kılması gerekir. Hı hı. Yani nasıl üzerine vacip olmuşsa zimmetine sabit olmuşsa o şekilde onu yerine getirmesi hı. gerekecektir. Ama kaza namazlarını özürlü ve özürsüz bir şekilde üzerine kalmaklılığı ile onu ifa etme esnasındaki halin arasında aynı fark, aynı boyutta olması aranmaz. Evet. Yani dediğimiz gibi bir kimse sıhhatliyken namazını kazaya bırakmış Hı -hı. ama şu anda mazeretli bir şekilde onu kaza ediyorsa bu geçerli olur. Veyahut da işte abdest alabilecek takatı olduğu halde kazaya bırakmış ama şu anda abdest alabilecek, su kullanabilecek takatı yok. Teğmüm alarak o namazı kaza Hı -hı. edecek olursa bu kaza geçerli olacaktır. Daha sonradan iyileşmesi durumunda da bunu iade etmesine gerek yoktur. Evet hocam ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden gelen sorularımızı cevaplıyoruz. Değerli dostlar sizler de yine sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Bir diğer gelen sorumuz hocam. İslam'da nes konusunu nasıl anlamalıyız? Allah bir hüküm koyuyor sonra o hükmü kaldırıyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Nesih meselesi. Genel ve geniş bir mesele ki buna dair usul fıkıh kitaplarında detaylı malumat vardır. Evet. Ee, buna dair ben fazla bir malumata girmeden sadece nasıl anlamamız gerekli olduğuna dair birkaç cümle söylemek istiyorum. Evet. Ama bunu söylemeden önce de neshi inkar edenlerin arka planında Yahudi ve Hristiyanlar vardır. Evet. Çünkü malumunuz e, Musevilik Hz. Musa aleyhisselama inen Tevrat, Hz. İsa aleyhisselama inen İncil ile edilmiş... Hz. İsa Aleyhisselam'a inen İncil ise Hz. Muhammed Mustafa Allah. sallallahu te ale aleyhi ve selleme inen Kur'an-ı Kerim'de nesk evet. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanlar neski kabul edecek olurlarsa kendi dinlerinin mensuh olduklarını hükmünün kalktıklarını da kabul etmiş olacaklar. Evet. Bunu kabul etmeme adına neslik diye bir şeyin olmadığını hı hı. söylemektedirler. Oysa Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde neshe dair ayet-i kerimeler vardır. Evet. Biz bir ayeti veya bir hükmü daha hayırlısıyla veya aynısıyla tebdil ederiz, nesih ederiz, değiştiririz. Evet. E, bu vardır. Peki nesih'i nasıl anlamamız gerekir? E, Mevla bir hüküm verdi. Aradan belli bir zaman geçtiği zaman ya ben bu hükmü değiştireyim tarzında değil. Belki o hüküm belli bir zamana kadardı. Ancak biz o zamanı bilmiyorduk. Hı hı. Nesih o zamanın geldiğini bize bildiriyor. Evet. Yani bu hüküm falan zamana kadardı. Şimdi bu zaman bitti. Bu, dolayısıyla bu hüküm de nihayete erdi evet. şeklinde. Neski bu şekilde algılamalıyız. Yoksa Mevla için yeni bir şey zuhur etti de artık bu hükümden vazgeçeyim hmm. farklı bir hüküm vereyim tarzında değil. Zaten evvel emirde o hüküm verilirken de belli bir zamanı vardı. O zaman biz hafiydi, bize gizliydi biz onu bilmiyorduk. Nesliyle o zaman bize ifşa edilmiş oluyor. Evet. Ve bu şekilde e, bu hüküm kaldırılmış olacaktır. Ki Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ile yani ayet ayetle nesk edilebileceği gibi ayet hadis-i şerifle de mütavatir veya meşhur hadis-i şerifle de nesk veya mütevatir olan sünnet ayet ile de neshedilebilir ki ehli sünnetin itikadı inancı bu yoldadır. Bu evet. şekildedir. Buna dair daha çok malumat vardır ama hmm. o ilmi bir konudur. O detaylara girmeksizin bu kadarlık bizim için yeterli olur. Şey evet, var. sorumuzun en azından cevabını almış olduk. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz hocam. Bizim buralarda henüz mahsul toplanmadan satılıyor. Bu caiz olur mu? Toprağındayken bir mahsulü satmak iki şekildedir bir muayyen etmek sizin, tayin etmek sizin, yani şu araziden çıkacak olan mahsul demek sizin, mutlak olarak bir satış, söz gelimi işte ben size 10 ton buğday vereceğim, iki ton fındık vereceğim şeklinde yapılan bir satış ki bu evet. selam hakkı dediğimiz e, şekli oluşabilir. Yani bir çiftçi e, daha henüz ekin ekmeden, daha mahsulünü toplamadan e, bir tüccara veya ihtiyaç sahibi olan birine mahsulünü şimdiden pazarlıyor. Ve bedelini peşin olarak alıyor evet. ve almış olduğu o bedelle de ekiyor, biçiyor ve mahsule elde ettiği zaman da teslim ediyor. Ancak burada şu muayyen araziden çıkan mahsulü vereceğim şeklinde olursa bu caiz olmaz. Çünkü Selem'de aranan kural, Hanifi fıkhına göre akit yaptıkları bu buğday arpa ne ise bunun akit anından teslim anına kadar piyasada var olması gerekir. Ve muayyen falan tarla dendiği zaman o tarlanın çıkarmama ihtimaline binaen ki bu evet. caiz olmayacaktır. Evet. O yüzden gayri muayyen olarak sadece bahsedecekleri şu vasıfta, şu cinste, şu miktarda e, sana hububat vereceğim şeklinde. paraya karşılık onu versene, evet. evet Ve burada paranın da peşin olması önemlidir Hı -hı. selam akdinde ancak selam olmak sizin ben size işte bu tarladaki mahsulü satacağım derse bakılır eğer o tarlada filvaki nefsü'l emirde bir mahsul varsa ağacındaki meyva gibi hı hı. E, ve bu meyva da çiçeklikten artık kurtarmış ise yani her ne kadar tam olgunluk haline gelmese de ona meyva denilebilecek kıvama gelmişse bu satış e, tercih edilen görüşe göre sahi olur miktarı tespit edilmeksizin yani burada 5 ton, 10 ton, 20 ton demek sizin değil. Bu bahçede, bu tarlada veyahut da bu ağaçlarda ne kadar meyve varsa tamamını şu kadar bedele satın aldım evet. ama gözüküyor. Tabii böyle yapıldığı zaman da o tarladan onları toplaması gerekir veya o ağaçtan onları toplaması gerekir. Veyahut da toplamayacak olursa da yeni bir akitle mal sahibiyle kira akti. Yani onlar işte diyelim ki bir ay daha iki ay daha kalması gerekiyor olgunlaşırına evet. kadar. Bu zamana kadar kalması üzerine yeni bir akis sözleşmesi yapabilirler. Veyahut da tarla sahibinden izin ister bunlar kalabilirler mi diye. Tarla de buna onay verirse bu da caiz olur. Evet. Ama onay vermeyecek olursa derhal onları alması gerekir. Aktin başında böyle bir şart koşması da geçerli olmaz. Evet. Peki tarlada hiçbir şey yok daha henüz ağaçlar meyve vermemiş veya çiçek halinde böyle bir satış ise yine söz birliğiyle caiz olmayacaktır. Yani dikkat ederseniz meseleyi üç kısımda incelemiş evet. olduk. Bir muayyen bir tarladan satış yapılması bunun caiz olabilmesi için tarladaki mahsulün veya ağaçtaki meyvelerin çiçekliklik durumundan kurtarması gerekir. Evet eğer bu şekilde değil, daha çiçeklik halinde veya daha öncesi bir halde ise bunun satışı caiz değil. Ama muayyen olmayan meyve, muayyen olmayan bir hububatın satışı ise bu ancak selam tarikiyle olabilir. Evet. Selemde aranan şartlar ki onlar da işte cinsinin, vasfının miktarının malum olması gerekir. Hangi tarihte, ne zaman ve nerede teslim edilecek? Bunlar tespit edilmesi gerekir. Ve konuşulan bedeli de bedensel olarak ayrılık vuku bulmadan o kişinin yani çiftçinin teslim alması Gerekir. Evet. Bu şartlara riayet edilirse caiz olacaktır. Evet hocam. Bir diğer gelen sorumuz hocam yumurta nakli caiz midir diye sormuşlar. Daha önceki programlarımızda da konuştuğumuz üzere organ naklinde kişinin kendinden kendine nakli. Yani evet. vücudunuzun bir uzvundan diğer bir uzvuna nakil ki bunun caiz olduğunu hı hı. E, güzelliğe tahallük eden değil ihtiyaca tahallük eden bir durumdan dolayı yapılması durumunda caiz olduğunu söylemiştik. Evet. İşte kişinin işte yüzünde diyelim ki yanık var e, o yanın giderilmesi için başka bir yerinden et parçası alınıp da oraya e, dikilmesi gibi veya kalbinde damar tıkalıklığı var o damarın işte ayağından bir damar alınıp da oraya takılması gibi bypass ameliyatı dedikleri olay buna evet. fuken izin verilebiliyor. <gülüyor> Bir de canlıdan canlıya nakil vardır ki e, bu da e, belli şartlar doğrultusunda caizdir ama şu kadar var ki bu organ neste tavlük eden bir organ olmamalıdır. Aynen. Yani üreme organı olmamalıdır. Malumunuz kadının yumurtası üreme organıdır. Hı hı. Rahmi e, üreme organıdır. Sperm erkek için bir üreme organıdır hı hı. veya bu manada işte erkeklik uzvu bir üreme organıdır. Bunlar da nakil kesinlikle caiz değil. Ama bunun maddasındaki nakil işte böbrek nakli diye veya ciğerinden bir parça nakil, doku nakli bu şekilde olursa ve bu mukabde kişi bedel almazsa yani canlıdan canlıya olarak buna evet. izin veriliyor. Ama dediğimiz gibi nesle tahallük eden, üremeye tahallük eden organların nakline kesinlikle izin verilmez. Evet hocam. Bir başka sorumuz. Vücuttan çıkan gazın ölçüsü var mıdır? Zerre miktarında çok hükmüyle aynı mıdır diye sormuşlar hocam. Abdesi bozar mı? Şimdi vücuttan e, necas, necis olan bir şeyin çıkması, idrar veya büyük pisliğin çıkması, kanın çıkması, idrarın, e, irin çıkması hı hı. veya bu manada bir sıvının dışarı çıkması abdesti bozar. Aynı şekilde e, kişinin yerlenmesi, arka yoldan gaz çıkarması evet. da bu da abdesti bozar. Bunun için e, şu kadar bir miktar olursa azdır, bundan fazlası olursa çoktur, az miktar affolunur tarzında bir ayrım yoktur kitaplarımızda. Evet. Yani bir yer çıktığı zaman bu çıkan şey az dahi olsa bu kişinin abdesti bozulacak. Ancak kişi vesveseli ise yani bir şey çıkmadığı halde daimi olarak kendinden çıkıyor şeklinde bir vesvese haline düşmüş ise işte bu ne kadar çıktı ki sual eden kişi de sanki bu hal varmış gibi evet. anlaşılıyor. Çünkü bir zerre miktarı gibi bir tabir bu gibi şeylerde pek fazla kullanılmaz. Bu vesvese haline gelmişse orada da kitaplarımızın verdiği şöyle bir kural vardır. Ses bir de koku duyulmadıktan sonra o kişi için bir abdest bozma söz konusu değildir. Evet. Ama vesveseli olan kişi içindir bu. Hı hı. Yani o vesveseyi yenebilme adına bu söylenmiştir. Evet. Yoksa kişi biliyor ki ben e, affedersiniz gaz çıkardım ama ses de olmadı, koku da olmadı. Benim abdestim devam ediyor denmez. E kesin bilinmesi durumunda abdest bozulur. Ama bir kimsenin o vesvese halini kurtarabilme adına e, o kişi için deniyor ki ses ve koku olmadıktan sonra sen demek ki vesvese yapıyorsun, vesveseye de itibar edilmeyecektir. Hı. Bu kişinin abdesti devam edecektir denir. Evet hocam. Şimdi yine bu konuyla bağlantılı bir sorumuz daha var. Başka bir sorumuz hocam. E, 2011 yılında prostat ameliyatı oldum. Prostat göden bağırsağına bağlı olduğu için ameliyatımız olu geçti. Bu yüzden namazda elimde olmadan... Üç buçuk yıldır idrar kaçırıyorum ve elimde olmadan gaz çıkıyor. Her namaz için abdest alıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Yani bu şey kısmına giriyor mu diyor, özür kısmına giriyor mu diye sormuşlar hocam. Şimdi bir kimsenin abdest konusunda tutamaması, abdestini her daim bozucu durumunun tekrar tekrar devam etmesinde veya belli bir zaman devam etmesinde bir kural vardır. O kuralda şudur ki bir namaz vakti bu abdest bozma durumu ona fırsat vermeden namaz kılacak yani abdest alıp namaz kılacak kadar fırsat vermeden devam etmesi. Evet. Eğer bu şekilde bir devamlılık söz konusu ise bu kişi artık sahibül özür olmuştur. Hı. Yani özür sahibi olmuştur. Evet. Peki özür sahibi olduğu zaman ne olacaktır? Artık özür sahibi her namaz vakti için abdestini alır ve o vakit içinde dilediği kadar farz, vacip, sünnet, müstahap, nafile... Eda, kaza her türlü namazı kılabilir. Kur'an-ı Kerim'i tutabilir. İşte Beytullah'ı tavaf edebilir vesaire. Yani abdestsiz yapılamayacak olan her bir şeyi o abdestiyle yapar. Hı. O esnada yani o namaz vakti içinde kendisinde var olan özlün devam etmesi abdestini bozucu olarak kabul edilmez. Hı. Ta ki başka bir şekilde abdestini bozmasın. Yani misal verecek olursak diyelim ki kişinin, işte affedersiniz bir yarası var. Yarasından her daim kan geliyor ve bir namaz vaktini bu kapladı. Ve bu kişi evet. için artık özür sahibi oldu denildi. E bu kimse vakit girdiği zaman abdestini alır. O vakit içinde o yarasındaki kan devam etse de abdesti bozulmayacaktır. Hı hı. Ama bu esnada e ufak su dökecek olsa veya affedersiniz yerlenecek olsa veya başka bir yerinden kan çıkacak olursa abdesti bozulur. Yani bu özürlülük sadece hangi sebeple özür sabit olduysa evet, o konu hakkında abdesti devam ediyor denir. Diğer bir vakit vakit çıktığı <gülüyor> zaman da artık o özür sebebiyle abdesti bozulmuştur. Yeniden abdest alması gerekir diğer vakit için ve bu şekilde evet. her namaz vakti için abdest alacak. Peki bu kimsenin özrün devamı için ne aranır? Özrün devamı için bu kanamanın devam etmesi şart değildir. Yani misal verecek olursak diyelim ki öğle ile ikindi arası fırsat vermeden devamlı aktı. Evet. Bu kişi artık özür sahibi hı hı. oldu. İkindi ile akşam arası bir kere kendisini gösterdi. Yani bir kere aktı ama daha akmadı. Özür devam, devam eden. ediyor. Akşam yatsı arası bir kere kendini gösterdi ama daha akmadı. Yine özür devam ediyor. <gülüyor> Ta ki bir namaz vakti içinde hiç akmayacak olursa o zaman e, özür, özür bitmiş olacak. Evet. Yani özrün başlangıcında aranan istihap dediğimiz Hı -hı. baştan sona kadar akmaklılık özrün sonunda nihayete ermesi için de aynı şekilde akmamaklılık devam etmeli. Evet. Yani o hiçbir zaman akmayacak. Hı -hı. Bu şekilde olursa özür nihayete ermiş olur. Bir de şunu da ifade etmek isterim. Genel olarak yani diyoruz ki bir namaz vakti yani namazın başlangıç noktasından vaktin çıkış noktasına kadar fırsat vermeden o kanamanın devam etmesi veya o yerlenmenin devam etmesi dedik. Peki bu vakit ortasında olursa nasıl yapılır? Yani yine misal verecek olursak işte öğle vakti girdi birkaç saat geçtikten sonra kişinin dişi kanamaya başladı veya yarası kanamaya başladı. <Gülüyor> Bu kişi için bir namaz vaktinin tamamını kapladı denilemez. Çünkü o vakitten önce yani kanamadan evet. önce e, kılabileceği bir imkan vardı. Bu kişi için yapması gereken vaktin sonuna kadar bekleyecek. Vaktin sonunda derken kerat vakti girmezden önceki vakit. Hmm. Bu zamana kadar bekleyecek ve hala da o kanaması devam ediyorsa özürlüymüş gibi abdestini alır namazını kılar. Ancak kıldığı namaz daha henüz askıdadır. Yani kesin olarak sahiptir veya değildir diye bir hüküm verilmez. Evet. Ta ki ikinci vakit girmiştir. Yani ikinci namaz Hı -hı. vakti girmiştir. İkinci vakti namazı içinde de hala o kanaması devam ediyorsa demek ki bu kişi özür sahibiymiş. Kıldığı o öğle namazı, son vaktinde kıldığı öğle namazı sahi olacak. Artık bu saatten sonra her vaktin sonunu beklemesine gerek yok. Vakit girdiği zaman abdestini namazı. alır, namazını kılar. Evet. Ama ikinci vakit, ki bizim misalimizde ikindi namazıydı. İkindi namazı vakti girdiğinde eğer o kanaması kesilecek olursa demek ki bu kişi özür sahibi değilmiş. O zaman ilk kıldığı o öğle namazını evet. tekrardan abdest olarak iade, i̇ade etmesi gerekecektir. Gerekecek. Bu şekilde bir sistem vardır. Buna dikkat edilmesi gerekir. Evet hocam şimdi özürle ilgili bir sorumuzda da Maliki mezhebinde bulunan semavi özür konusundan bahseder misiniz demişler? Yani ne demek istediğini pek algılayamadım. Bahus Maliki mezhebine çok fazla muttali değilim. Evet. semavi bir özür demek insanın elinde olmayan, Hı -hı. elinden kaynaklanmayan, eee kendiliğinden oluşan işte bir akıntı, bir kanaması gibi. Biraz ama önce Malik, bahsetmiş olduğum ama Malikilerde gibi. bu konuda özel bir hüküm var mı? Bu konuda bir bilgim yok. Bir şey diyemeyeceğim. Evet hocam. Bir başka sorumuz. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Habil Aleyhisselam'ın sözünü naklediyor. Allah ancak takva sahipliğin amellerini kabul eder. Sorum, ibadetlerimizin kabul edilmesi için takva sahibi olmamız şart mıdır diye sormuşlar. Güzel bir soru. Evet. Ee, fıkıh, ibadetlerin kabulüne bakmaz. İbadetlerin sıhhatına bakar. Hı hı. Yani şartlarına riayet edilecek bir namaz sahittir veya sahip değildir denir. Evet. Şartlarına riayet edilecek olan bir namaz kabul olup olmadıysa indi Allah'tadır. Evet. Tabii ki takvalık... Bu ibadeti sırf Allah için yapmak, hı hı. riyaden uzak, gösterişten uzak, samimi bir duyguyla yapılması tabii ki ibadetin kabul için gerekli olan bir eylem. Ee, kişi bu ittikadı olmaksızın yani o ibadeti Allah için değil başka bir gayeyle başka bir nedenle yapacak olsa da ki zahiri hal itibariyle biz bunu bilemeyeceğimizden dolayı namazın sahih olduğuyla hüküm verilir. Yani bir kimse diyelim ki namaza başladı, namazın bütün şartlarına riayet etti ama e, niyeti birilerine gösteriş olsun diye veyahut da niyeti e, Allah rızası için değil veyahut da o esnada namazla hiçbir bağlantısı olmadan farklı şeyler içinde olsa bu kimsenin namazı yine sahiptir diyeceğiz. Ama böyle bir namazı indi Allah da kabul müdür değil, değil midir? midir? O ahirette çıkacak evet. olan, Mevla'nın katında bilinecek olan bir şeydir. Evet. O yüzden e, müttakî olmak, takva sahibi olmak, hı hı. ibadetlerimizin kabul için tabii ki olmazsa olmaz olan şartlardandır. Ama bu kalbi bir olaydır, kalbi bir işlemdir. E, bu sadece namazlarımızda değil, bütün hal ve hareketlerimizde bu samimiyeti elde etmemiz gerekir. Yani her bir işimizi Allah'ın rızasını gözeterek sırf Allah için yapmamız gerekir. Allah'ın e, Konu gelmişken şu meseleye temas etmek isterim müsaadenizle. Buyurun hocam. İnsanda iki haslet vardır ki bu iki haslet sebebiyle insan diğer mahluktahtan ayrılmıştır. Aslında birçok hasleti vardır. Hı hı. Ama bu iki haslet o insanı ya en üst mertebeye çıkartır veya en edna mertebeye indirir. Evet. Ne ki, peki nedir bu iki haslet? Birincisi gelecek endişesi. Hı hı. İkincisi ise kendini beğendirme duygusu. Gelecek endişesi eğer bizler o endişemizi, bizim var olan, içimizde var olan bir endişedir, hmm. bir duygudur. İşte biz bu duyguyu gelecekten kast edilen ölüm ötesi olarak bakacak olursak, yani kabre girdiğimiz andan sonraki zamanı geleceğimizdir ki asıl gelecek evet. budur. O endişe içinde bu duygumuzu kullanacak olursak bu duygu bizi üst mertebelere çıkartacaktır. Hmm. Ama maalesef biz gelecekten kast ettiğimiz emekliliğimiz, Veyahut işte belli bir yaşa geldiğimiz hmm. zaman ne yapacağız, yarın ne yapacağız şeklinde bir endişe ise bu tamamıyla dünyevi bir duygu olacak. Bizim yaratılış gayemize hizmet değil, yaratılış gayemizin madasında çalışmış olacağız. Ve bu bizim için bir üstünlük değil, bir alçaklılığa sebebiyet verecektir. Evet. Birinci duygu yaratılışımız yani gelecek endişesi ama hmm. geleceği iyi tespit etmek gerekir. Gelecek dediğimiz kavram ne? Evet ikinci olarak da kendimizi beğendirme duygusu. Bu da her bir insanın fıtratında var olan Hı -hı. bir duygu. İşte bizler eğer bu duygumuzu Halik'imize karşı, Yaratıcımıza karşı Allah'ımıza karşı kullanacak olursak bu bizim için yine bir üstünlük Hı -hı. olacaktır. Çünkü Allah'ımıza bizi beğendirmek tabii ki samimiyetle evet. ihlas olacak. Ama bizler o duygumuzu, o vasfımızı bizim gibi muhtaç olan, bizim gibi yaratılmış olan insanlara beğendirme şeklinde olacak olursa maalesef o zaman o duygu, o istek bizi üst mertebeye değil, daha alt mertebelere, daha evet. düşük mertebelere indirmesine sebebiyet verecek. O yüzden bizde gerçekten çok büyük bir potansiyel var. Hı -hı. Gelecek endişesi ve kendimizi beğendirme. Bunları güzel bir şekilde kullanır isek, gelecekte ahiretimizi geleceği ve o geleceğimizi düşünerek iş yaparsak Hı -hı. ve kendimizi beğendirmede de, bizim gibi muhtaç olanlara değil, yaratıcımıza beğendirmek olarak bakacak evet. olursak, inşallah o ihlası, o samimiyeti yakalamış oluruz ki, Rabbim cümlemize bu konuda muvaffakiyetler istersin. Amin sanatisi. inşallah. Bizi Allah ve Resulü beğensin, dostları beğensin. Evet. Yeter diyoruz. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Namazda sehir secdesi yapmak ne zaman gerekir? Bir de son teşebbütle Salli Bari okuduktan sonra mı yapacağız? Yoksa öncesinde mi sehir secdesini yapacağız diye sormuşlar hocam. Sehif secdesi namazda yapılan bir hatanın telafisi mahiyetinde olan bir secdedir. Evet. Ee, peki bu hata e, her şeyden önce kasıtlı olmamalıdır. Çünkü kasıt ile kişi bir farzı tehir edecek olursa hı hı. veyahut da bir vacibi terk edecek olur ise bu kimse bu namazı iade etmesi vacip olur. Sehif secdesi Hanefi mezhebine göre kurtarmaz. Evet. Şafii mezhebinde bu konuda farklı görüşler vardır. Ancak kişi unutucu olduğu halde yani kastı olmaksızın bir hata yaparsa bakarız. Eğer bu hata farzın terki ise burada sehir secdesi yine bir işe yaramayacak. Namazın iadesi farz olacaktır. Farzın terki ise. Evet. Ama eğer bu hata farzın tehir edilmesi veya bir vacibin terk edilmesi veya bir vacibin tehir edilmesi. Hatta fukaha bunu sadece şöyle tallediyor ediyor. Bir vacibin terki. Çünkü netice olarak bir farzı yerli yerinde yapmak vaciptir. Evet. O farzı yerli yerinde yapmayıp tehir etmek vacibin terki olacaktır. Hı hı. Hakeza vacibin yapılması vaciptir. Vacibin yerli yerinde yapılması da vaciptir. Vacibin terk edilmesi veya tehir edilmesi de netice olarak vacibin terki olacaktır. Evet. O yüzden tek bir kelimeyle bir namazda vacip hataen terk edilecek olursa, unutularak terk edilecek olursa hı hı. bu kişinin yapması gereken sevseycesidir. Peki ne zaman yapılacaktır bu seyir Tabii ki son teşehhütten sonra selam verildiği zaman yapılacak. Ancak şu konuda ulema arasında ihtilaf vardır. Teşehhütte dediğimiz ettehiyyatı okuduktan sonra salli okuyalım da mı seyir seyircesini yapalım? Yoksa sadece ettehiyyatı okuyalım seyir seyircesini yapalım. Hı hı. Sonradan e, tekrardan tehiyyat okuyup salli okuyup selamı verelim. Bu konuda İmam-ı ile i̇mam Kerhi arasında ihtilaf olduğunu kitaplarımızda evet. görmekteyiz. İmam-ı ifadesi teşeğüd okunduktan sonra salli barik okunur. Ondan sonra seviş hecdesi yapılır ve tekrardan teşehüt okunur deniyor. Evet. İmam-ı Kerhi'nin görüşü ise teşeğüd okunduktan sonra selam verilir. Hı hı. Tek bir tarafa selam verilir. Seviş hecdesi yapılır ondan sonra kalkılır tekrardan yani sevgisi sev sev bittikten sonra tekrardan teşebbüt okunur ve salli barik okunur. Evet. Tek serafa veya iki tarafa selam konusunda ise hı hı. tartışma olsa da bu faziletle alakalı bir tartışmadır. Aslında biraz önce bahsettiğimiz hı hı. tartışma da fazilete dair olan bir tartışmadır. Ama cemaatle kılındığında imam efendi eğer iki tarafa selam verecek olursa cemaatin kalkması hı, ihtimaline evet, binaen tek tarafa selam vererek ondan sonra seyir seyircisine gitmesi kargaşanın oluşmasına mani olması hase güzel görünmüştür. Ama müferiden kılan kimse seyir seyircisini de yapmayı biliyor ise ve yapacaksa da bu kişi iki tarafa selam verdikten sonra da bunu yapabilir. E, genelde bu konuda tercih edilen de teşebbüdü okuduktan hı, evet. sonra seyir seyircisini yapmak hı hı. ve seyir seyircisinin akabinde tekrardan teşebbüdü okuyup Salli Barikleri o zaman okumaktır. Evet, bu hocam. şekilde yapılarak e, namazımıza seyir seyircisini yapmış oluruz. Peki kişi namazda Sehiv secdesini gerektiren bir hareket yapmış olsa ve namazın sonunda da sehiv secdesini unutacak olsa hı hı. E, bu durumda tekrardan iade etmesine gerek yoktur. E, kasıt yoktur. E, kerahatten bahsediliyor ama unutmasından hı hı. dolayı olursa da bunda bir mesuliyeti olmayacak. Hocam biraz ediyorum. örneklendirelim mi? Yani izleyicilerimizin daha iyi anlaması açısından. Namazda mesela ne yaparsak sehiv secdesi gerektirir? Şöyle mesela misal, bir rekat unutursak? Şöyle veya, misal verelim yani. size. Evet. E, diyelim ki namazda e, farz olan namazdan bahsedelim. Farz olan namazlarda e, kırat birinci ve ikinci rekatta yapılması vaciptir. Evet. Kıratın yapılması farzdır ama bu kıratın bir ve ikinci rekatta olması vaciptir. Hı hı. E, dolayısıyla bir kimse e, söz gelimi birinci rekatta kıratı terk etse. Evet. E, üçte veya dörtte bunu telafi edecektir. Dolayısıyla farzı terk etmemiş belki farzı tehir etmiştir. Hı hı. Diğer bir ifadeyle vacibi terk etmiştir. Evet. Bu kişi bunu kasıtsız yapmış ise seviş yapması gerekir. Veya aynı şekilde namazda Fatiha'nın okunması vaciptir. Hanefi fıkhına göre. Evet. Fatiha'yı unutarak terk edecek olursa, tabi diğer kıraatı yani farz olan kıraat miktarını yapmak kaydıyla, bu kimse de seviş yapmayacaktır. Veyahut da kişi teşebbütte, birinci teşebbütte, teş et-tehiyyatü okuduktan sonra ayağa kalkması gerekiyor ki farzdır. Evet ayağa kalkmayıp o esnada salli barikleri Hı -hı. okusa, duaları Rabbena atina, Rabbena dualarını unutarak evet. okuyacak olursa farzı tehir etmiştir. Dolayısıyla yine seyir seyircisi yapması gerekir. Hı -hı. Yani netice olarak vacibin terki unutarak olması durumunda kişi için seyir seyircisi yapmasını gerekli kılar. Evet hocam. Son olarak bir şey Buyurun. soracağım hocam bu konuda. Vitri namazı kılıyoruz mesela. İşte son 3. rekatı tekrar tekbir alıyoruz. Ee, hani duamızı okuyoruz. Bunu unutursak sev seyir seyircesi gerekir. Aynı olaydır. Çünkü vitirde kunut yapmak vaciptir. Evet. Vacibin dediğimiz gibi terki Hı -hı. seyir seyircesini gerektireceğinden dolayı evet. vitirde kişi üçün katta kunut yapmayı unutarak e, rüküye gitmiş ise Hı -hı. veya rukudan kalkmış ise artık daha geri dönüşme olmayacağından evet. dolayı namazına devam eder ve daha sonradan sev seyir seyircesi yapar. Hı -hı. Sadece ulema şu konuda ihtilaf ediyor. rukuda aklettiği zaman yani Kunut tekbirini almadığını, kunut hmm. yapmadığını hatırlasa rükü de yapar mı yapmaz mı? Bu konuda iki görüş olduğunu hatırlıyorum. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Benim elimde faizle işgal etmeyen şirketlere ait hisse senetleri mevcut. Yaklaşık 200 bin TL'lik. Bu şirket hisselerinden bir kısmı satın aldığım değerin üzerinde yani kar etmiş durumdayım. Bir kısmıysa satın almış olduğum değerin altında yani zarardayım. Bu hisse senetlerinin zekatını hesaplarken belirttiğim hususlardan hangisine göre veya bunların haricinde İslami olan husus neyse ona göre nasıl hareket etmem gerekiyor diye sorularını sıralamış. Sadece kar ettiğim miktarın mesela 25 TL'nin mi zekatını vermeliyim? E, i̇kincisi toplam kar ettiğim miktardan toplam zararda olduğum miktarı çıkardıktan sonra eğer geriye kalan bir kar varsa onun zekatını mı vermeliyim? Üçüncüsü kar ettiğim ve zarar ettiğim miktara bakılmaksızın o gün itibariyle elimdeki hisse senetlerin toplam değeri üzerinden 200 bin TL'nin mi zekatını vermeliyim diye sormuşlar hocam. Şimdi soruya baktığımız zaman e, sualinin aslında farklı bir boyut olması gerekir. Evet. Yani hisse senedi alıp satmak, bunun ticaretini yapmak, diğer bir ifadeyle borsada işlem yapmak caiz mi değil mi? Değil evet. Soru bu yönde değil. Belki bu hı. yönde ben borsada hisse senedi alıyorum, satıyorum ama bunların zekatını nasıl hesap edeceğim? Hı hı. O yüzden buna vereceğimiz cevap öncelik itibariyle borsada hisse senede alım satımı işlemine girişmek caiz değildir. Hmm. E, niçin caiz değildir? Birçok etkeni vardır. Her şeyden önce borsa ki özellikle son 2 yıl veya son 3 yıllık bir sistemde <gülüyor> borsada hisse senede alım satım yapacak olan şirketler anonim şirketi olmak zorundadır. Evet. Daha öncesinden öyle değildi. Kolektif şirketleri hmm. de olabiliyordu ama şu anda anonim şirketi olmak zorunluluğu vardır. Ve anonim şirketi demek mülk şirketi demektir. Misal verecek olursak diyelim ki e, kişiler anonim şirketi oluşturdular 100 liralık sermayeyle. Bu şirket 110 liralık bir borca girecek olursa bu alacaklı olan kimse sadece alacağını 100 lirası ile alabilir. 10 lira alacağını şirketi oluşturan ortaklardan isteyemez. Evet. Oysa İslam fıkhına göre şirketin bizatihi kendisinin zimmeti olmaz. Şirket ortaklardan müteşekkil olan bir kurumdur. Evet. Dolayısıyla ortakların zimmetine taahhülük eder. Ve o şirket bir zarar edecek olursa veya bir yerlere borçlanacak olursa şirketin sermayesince sorumlu değil, belki şahısların zimmetince bir sorumluluğu söz konusu olacaktır. Bu e, önümüze çıkan en büyük sorunlardan bir tanesi. Evet. Tabii bunun yanı sıra daha birçok problemler vardır hisse senetlerinde. Ki özellikle hisse senedin işte... E, birkaç şekilleri vardır. Birkaç itibari durumları vardır. Çok fonksiyonel, çok yönlü hisse senetleri vardır. Veyahut da bundan daha düşük tarzda hisse senetleri vardır. Oysa piyasada genel olarak bilinen eğer sizin hisse senedi alacağınız firma helal bir firma ise hı hı. haram bir firma değil, haramla iştigal eden bir firma değil ise bunun hisse senetten alıp satılması, borsada işlem görmesi caiz olur. Ama bunların dışındakilerde ise caiz olmaz tarzında bir algı var. Oysa borsa bir yapı itibariyle evet. pek İslami hukuk sistemine uyan bir sistem olmaması bile. Ee, özellikle İsmaila e fetva kurulu olarak üzerine yaptığımız çalışmalarda neticesinde şunu gördük ki günümüz şartlarında borsadan hisse senedi alıp satmak kesinlikle Cağiz. caiz değildir. O zaman sorularımız iptal olmuş oldu. Ama yok yine iptal olmasın. Evet. Çünkü nefsül Emir'de vakada bu arkadaşımızın elinde bu şekilde bir değer var. Evet. Menkul kıymetler diye bahsettiğimiz Hı -hı. bir değer var. Ve bu arkadaşımız da zekatını verecektir. Bunu nasıl yapacak? Bu kardeşimize tavsiyemiz derhal o elindeki hisse senetlerini çıkarsın elinden. Yani onları paraya çevirsin. Hı -hı. Ve bir daha bu işe girmeme konusunda da azami gayret göstersin. Evet. Ve elindeki o hisse senetlerinde şu andaki, şu andaki değeri. Yani geçmişte aldığı bedel değil. E, ileride olabilmesi muhtemel olan dedelde değil şu andaki değeri ne kadar ise hı. ki bu şu anda onu satışa arz etmesiyle zaten bilecektir. Evet. O değer üzerinden zekatını hesap ederek zekatını verecektir. Evet. Bu şekilde e, bir aygı. Aslında hisse senedi demek firmaya ortak olmak demektir. Hı hı. Firmaya ortak olmak dediğin zaman o firmanın bir e, kurumsal olan o firmanın ticari malları vardır. Bir de ticari mallarını işlediği demirbaş malları vardır. Evet. Oysa zekat demirbaş mallarda yoktur. Hı hı. Yani bir fabrika düşünelim ki fabrikanın ürettiği mamul vardır. Bir de fabrikanın aletlere devatı işte arabası şuyu veya hı hı. buyu vardır. Zekat bunlara değil ürettiği ticari mal al sat evet. yaptığı veyahut da satma gayesiyle aldığı ham maddesine hı hı. zekat vardır. Siz ise ortak olduğunuz zaman bir bütün olarak tamamen ortak oluyorsunuz hisse bazında evet. Ve tamamında bunların içinde zekata tabi olmayan mallar da var. Hı hı. Ve zekata tabi olmayan malların da siz zekatını vereceksiniz. Ama burada şöyle bir şey var çıkış yolu var. Siz bu hisse senedini alırken yani böyle bir fabrikayı ortak olurken ticari gayeyle ortak olmuşsanız yani evet. o hisse senedini alacağım, fabrikaya ortak olacağım. Ama o hissemi üzerine karını koyarak satışa arz edeceğim. Evet. Şeklinde ise bir bütün olarak ticari mal gibi kabul edileceğinden dolayı o kimse onun tamamının zekatını vermekte yükümlü olacaktır. Zekat zamanı geldiyse onu ayrı hesap etmesine gerek yok. Yani evet. bunun diyelim ki işte Ramazan'ın onundan onuna zekat zamanı geliyordu. Ramazan'ın onunda geldiği zaman elindeki o senetleri hesap eder. E şu andaki mevcut değeri kaç paradır onu hesap eder. Borçlarını çıkartır. Ona göre zekatını verir. Ama dediğimiz gibi bu kardeşimize tavsiyemiz derhal onları elinden çıkartıp paraya çevirmesi ve bir daha bu gibi işlemlere teşebbüs etmemesi. Evet hocam. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Hocam amcamın oğlu benim kredi kartımı kullandı. Bir süre sonra ödeyemedi. Kredi kartında bana ait harcamalar da vardı. Ancak ben kendi harcamalarımı ödedim. Onun harcamaları ödeyemediğimden faiz tahakkuk etti. Ben de kredi kartına tavuk eden faizi Amcamın oğlunun borcuna ekledim. Bu işlemde ben faiz yemiş olur muyum diye sormuşlar hocam. Faiz yemiş olmaz. Çünkü bizatihi kendisi faiz almıyor. Hı hı. Belki amcasının oğluna bir iyilikte bulunmuş. Evet. Ancak bu iyilik neticesi itibariyle amcasının oğlu bankayla olan diyalogda borcunu ödememiş. Ve banka bir faiz hı hı. almak istiyor. Tabii ki resmi olarak kart sahibi kimse o faizi ona kesiyor. Ona kesiyor. Bu da kullanıcısı ben değilim falancı kişi olacağı için onu falancı kişiden talep ediyor. Çünkü zarar oradan kaynaklanıyor. Evet. Bu bir yön. Yani bu faiz yemiş olmaz ve o para tabii ki amcasının oğlunun ödemesi gereken. Ama ikinci bir yön amcasının oğlunun faize düşmesine yardımcı olması, Hı -hı. vesile olması, sebebiyet vermesi her ne kadar iyi niyetle dahi olsa bu açıdan bakıldığı zaman onun günaha girmesine yardımcı olacağından dolayı bir günah işlemiştir. Çünkü zaten biz daha önceden de ifade ediyoruz. İmkan nispetince faizle iştigal eden bankalarla diyalog içinde olmamamız. imkan nispetince onların kredi kartlarını kullanmamamız. Tabi bu şu demek değildir ki e, faizsiz çalışan bankalar çok tiptir, çok helaldir. Onlarla çalışmak çok e, yani tavsiye edilen bir şeydir. Bunu da söylemiyoruz. Onlarda da birçok sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Ama en azından ehveniyet itibariyle faizle çalışan bankalardan daha ehvendir. Bu açıdan imkan nispetince kredi kartı kullanılmasın ama illa ki kullanılması gerekiyorsa finans kurumlarının ki tercih edilsin. Hı hı. Ama yok diğer bankaların illa ki kullanılması gerekiyorsa ki bu tertibe riayet edilsin. Asla içeriden nakit para çekilmeyecek ve yani. asla vaktini geciktirerek meseleyi faize bulaştırmamak. Hatta bir hoca efendiyle yaptığımız mülakatta şöyle bir ifadede bulundu ki haklı da yani kişi kredi kartını faizli bir bankanın kredi kartıyla alışveriş yaptığı zaman her ne kadar zamanını geçirmemek suretiyle faize bulaşmış olmasa da faiz akdini imza atmış olur. Niye? Çünkü siz o kredi kartını alırken bir akit yapıyorsunuz, bir anlaşma yapıyorsunuz. Evet. Ve diyorsunuz ki ben sizde yapacağım bu anlaşma neticesiyle zamanında ödeyemeyeceğim borçtan dolayı size şu kadar faiz vereceğim. Hı hı. Veyahut da içeriden şu kadar nakit çektiğim zaman size günlük olarak şu kadar faiz vereceğim. Evet. Bunu taahhüt ediyorsunuz ve ediyorsunuz. Ve her alışveriş yaptığınız zaman da bu akti yeniliyorsunuz. Hı hı. Niye? Çünkü siz o kartınızla post makinesi cihazından geçirdiğiniz zaman internet vasıtasıyla bankaya sizin haberiniz ulaşıyor. Ve evet. falan müşteriniz şu şekilde bu kadar bir mal veya şu kadar bir bedel kredi kullanmak istiyor. Banka onay veriyorsa evet evvelki sözleşmeleri kabul ederek onay veriyor demektir. Evet. Siz de onlara onay vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla her yapılan akitte faiz akdini imza atıyorsunuz. Evet. Ve bu faiz akdini imza atmanız faiz yememeseniz dahi bu akde imza atmanızdan dolayı günahtan hali olmayacak. O yüzden tavsiyemiz imkan nispetince bu kredi kartlarıyla pek ulaşmamak, evet. bunlarla beraber olmamak. Ama bazen olmazsa olmaz oluyor. Çünkü özellikle internet evet. üzerinden uçak bileti almak veyahut da işte bir takım vesayetler için hı hı. bilet alma konusunda veya vergi borçlarınızı yatırmada gibi veyahut da işte evdeki kullanmış olduğunuz doğal gaz, elektrikli, suydu bu borçların ödenmesinde çok büyük bir rahatlık oluyor bu manada olacağı için başka alternatifte olmaması durumunda zaruret miktarınca kullanılsın ama zaruretin maddasına da aşılmamasını tavsiye ederiz. Evet hocam bir radyo programınızda daha şey demiştiniz. Yani mecbur kalmadıkça faiz bankaların içerinin içerisine bile girmeyin. Hatta evet. su çay falan ikram bile Aynı şey. almayın diye tabii söylemiştiniz. Tabii ki tabii ki. Yani kapısının önünden bile geçmek artık benim <gülüyor> sakıncalı. buna dair vermiş olduğu misaller daha da farklıdır tabii evet. ki. O yüzden yani neticede burası günah yuvası, hı. neticede faiz Allah'ın yasak ettiği, evet. haram ettiği ve hakkında çok şedid olan bir takım cezaları cezai müedillerin uygulanacağı bize söylenilen bir kurum. Evet. Ve bu kurum bununla hayatta duruyor. Hı hı. Siz böyle bir kurumda yani bir nevi Allah'ı harbi ilan etmiş olan bir kurumda hı hı. nasıl beraber olabiliriz ki? Evet. Bakın Kur'an-ı Kerim'de birçok sure vardır. Bu surelerden bir tanesi de Kehf suresidir. Yine bir hocamızdan dinlemiştim. Ee, Allahu Azimüşşan bu kef evet. suresinde Eshab-ı bahsediyor. Evet. Peki Eshab-ı ameli neydi de Mevla onların isimlerini ölümsüz yaptı. Oysa tarihte yaşamış birkaç gençten ibaret. Evet. Ama bunlar nasıl bir amel yaptı da unutulmamak üzere ebedi olan yani Dünya var olduğu müddetçe Kur'an-ı Kerim var olacak. Hı hı. Ve kıyamete kadar gelen insanlar onlardan haberdar olacak. Hı hı. Bunların ameli neydi de Mevla bunların ismini Kur'an'a koydu. Hatta bunların adına bir sure indirdi. Evet. Birçok ameli belki vardır ama bu amelden en tezahür eden onlar Allah'ın düşmanlarından kaçtılar. Hı. Onlarla beraber olmak istemediler. Hatta bunun yanı sıra olmamak adına zindanı tercih ettiler olmamak adına zenginlikten yoklukluğu tercih ettiler. Belki de ölümü tercih ettiler. Ki onların evet. ölümü olarak biliyorlardı zaten. Hı -hı. Öleceklerini de biliyorlardı. Ve böyle olduğu halde Allah düşmanlarıyla beraber olmamak için bir gayret sarf ettiler. Evet. Ve Mevla onların isimlerini ölümsüzleştirdi. Dolayısıyla yani bizim burada çok basite indirmemiz meseleyi doğru değildir. Ya yani ne olacak? işte bankadır faizdir. Hı -hı. Oysa Allah harbi ilan etmiş bir müessesedir evet. orası. Veatta işte ne bileyim içki satan bir yer. Allah harbi ilan etmiş bir müessesedir orası. Sahipleri kafirdir demiyoruz, evet. ayağa öyle bir çünkü amel imandan bir cüz değildir. Yani bir insan ne kadar günah işlerse işlesin, o günahı helal itikat etmedikçe o kişi mümindir. ama evet. falsiktir. Dolayısıyla itikat başka bir şeydir, amel başka bir şeydir. Evet. İtikatta problemi olmayan bir kimse yani inancı ben hepsine inanıyorum. Allah neyi yasak ettiyse yasak olduğuna Allah neyi emrettiyse farz olduğuna itikad ediyorum diyerek günah işliyorsa bu insan fasiktir. Evet. Ama diğer bir taraftan bir insan dese ki faiz haram değildir işte şarap haram değildir hmm. veyahut da Allah muhafaza zina haram değildir dese velev ki bunları yapmasa bile o kimse iman dairesinden çıkar hmm. o insana mümin değil kafir sıfatı vaz edilecektir. Evet. O yüzden yani bu gibi kurumlarda çalışan haşa iman dairesinden çıktı denmez veya böyle kurumların sahibi iman dairesinden çıkmış kişilerdir denmez. Bunlardan bahsetmiyoruz. Evet. Ama kurum kurum itibarıyla Allah harbi ilan etmiş bir kurum olacak. Niye? Çünkü faiz konusu var. Dolayısıyla yani bu şuurda olmak gerekir. Buna göre hareket etmek gerekir. İhtiyacımız varsa dahi ihtiyacımız miktarınca orada hmm. bulunmamız gerekir bir kural vardır. El zarurat tukadderu bi kaderi ya. Zaruretler miktarlarınca takdir edilir. Evet. Yani ne kadar bir ihtiyaç varsa o kadarla iktifa edeceksiniz. Hmm. Söz gelimi boğazınızda bir yemek düğümlendi. Ne aşağı iniyor, ne yukarı çıkıyor ve bu olmak üzeresiniz. Yanınızda şaraptan başka bir sıvı da yok. Onu içmeniz yani boğazınızdan o lokmayı aşağı indirmeniz nefesiniz açması için gereklidir. İçeceksiniz ama boğazınızı açtığınız an bir damlası dahi zehlal olmayacak. Hı hı. Açlıkta baş başasınız yanınızda domuz etinden başka bir et yok. Ve başka bir şekilde hayatta kalamayacaksınız. Hı hı. Allah onu yemenize müsaade ediyor. Hatta yerine göre emrediyor. Ama açtığınızı bertaraf edinceye kadar. Doyununcaya kadar değil. Hatta açlığınızı bertaraf etmek bile yanlış bir ifade. Belki ölümden kurtuluncaya kadar. Evet. Bu kadarına izin veriliyor. Bundan fazlasını yemek zaruretin aşmış olduğu bir durum hmm. olacağı için izin verilmiyor. Bankalarla olan diyalogumuz tıpkı bu şekilde olmalıdır. Böyle olursa gerçekten biz onun faizin faiz olduğunu Kalbimizde inanmış olacağız ve o şekilde tatbik etmiş olacağız. Rabbim bu şurada olmayı cümlemize nasip Amin. etsin. Amin inşallah hocam. Şimdi orada çalışan kardeşlerimize soracak hocam biz ne yapacağız diye. Hani orada çalışıyorlar, devam ediyorlar. Yani normal şartlarda Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın buyurduğu üzere faizin şahidine, katibine veya hamiline e, malumunuz evet. bir takım lanetlerin variyetinden bahsedilir. O yüzden derhal öyle bir iş yerinde çalışmaktan faydalanmalıyız. E, kendilerine helal bir iş yeri aramalarını tavsiye ediyoruz. Hmm. Tabii e, belki zaruret miktarında, yani şu anda bir anda çıkmaları durumunda aç Sıkıntı kalmaları söz konusu ise, ama dikkat edin aç kalmaları söz konusu ise diyorum, yani eski müreffeh hayatlarını sürdürmesi değil, aç, kalma. aç kalmaları söz konusu ise kendilerinde yeni bir iş buluncaya kadar, Orada belki zaruret miktarınca bulunurlar ama kendilerine yeni bir alternatif iş bulduğu zaman derhal o gibi yerlerden çıkmaları gerekecek. Evet hocam. Allah razı olsun. Bir soruda bayağı bir soruyu da cevaplamış olduk hocam. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Hocam sizce muhasebecilik yapmak caiz midir? Bazen rüşvet olayı oluyor ya da naylon fatura olduğunu bildiğin halde bu faturaları firmaları işliyoruz, vergisi düşüyor. Sizce işi bırakmalı mıyım diye sormuşlar. Şimdi muhasebe işi e, normalde meşru bir iştir. Evet. Neticede hesap kitap yapıyorsunuz. Firmaların yapması gerekeni kendileri yapamıyorlar. Siz onların kağıtlarını, defterlerini tutuyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında... Yapacağınız işlem meşru ise bu işi de yapmanız meşru olacak. Evet. Ama bir insanın bir firmanın gayrimeşru bir işine sebebiyet veriyorsanız yardımcı oluyorsanız veya alet oluyorsanız tabii ki yaptığınız iş caiz olmayacaktır. Evet. O yüzden burada bir bütün olarak muhasebecilik işi caiz değildir demek doğru değil. Belki bu iş caiz olsa da sizin yapacağınız eylem gayrimeşru bir eylemse caiz değil. Yapacağınız eylem meşru bir eylem ise o zaman caiz olacak. Hmm. Yani helal bir firma, helal ve harama dikkat eden bir firma ve bu konuda gerçekten hesap kitap işlemlerinde bir meşguliyetiniz varsa tabii ki yaptığınız işlem meşrudur ve alacağınız kazanç sizin için helal olur. Ama bir haram firma tamamıyla haramla iştigal eden bir firma sizin hesap kitabınızda harama göre işte faiz hesaplarını yapıyorsunuz veya denildiği gibi işte illegal işlerde bulunuyorsunuz. Hı hı. Bu tabii ki caiz olmayacaktır. O zaman işi bırakmasını, başka iş bulmasını mı tavsiye ediyorsunuz? Yok orada bir... iş sessin deriz. Evet. Yani muhasebeciysen kimin hesabını, kimin kitabını tutacaksınız, kimin defterini alacaksınız evet. ona göre seçici olmasını tavsiye ederiz. Evet hocam. Bir başka sorumuzla devam edelim. Türkçe ifadelerin çoğunlukta olduğu ve ayetlerin azınlıkta olduğu kitapları abdestsiz tutup bunların içinden okuyabilir miyiz? Bir de Kur'an-ı Kerim abdestsiz tutarak veya tutmayarak şe i̇şte dokunmadan sadece göz takibi şeklinde Musaftan okumak günah mıdır diye sormuşlar. Şimdi öncelikle Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz tutulması caiz değildir. Hı hı. Ee, ancak Kur'an-ı Kerim ezbere abdestsiz okunabilir. Evet. Cunup olan bir kimsenin tutması caiz olmadığı gibi okuması da caiz evet. değildir. Ee, peki abdestsiz olan bir kimse Kur'an-ı Kerim'e tutamaz ama okuyabilir gözüyle bakarak hı hı. ona eliyle temas etmeden okumasında bir mahsur lazım gelmez. Abdestli kişiden bahsediyoruz. Peki içinde Kur'an-ı Kerim ayetleri azınlıkta olup da farklı yani tefsir mahiyetinde, meal mahiyetinde veya dini bir kitap içinde bazı ayet-i kerimeler var ama diğer yazılar fazlalıkta ise Böyle bir kitaba abdestsiz tutulabilir mi tutulmaz mı? Bu konuda fazilete dair bir ihtilaf söz konusu olsa da tutulmasına izin verilir. Evet. Yeter ki o ayet olan bölümlere tutmasınlar. Hmm. Yani bir bütün olarak kitabın tamamı Kur'an olmadığı için tutulmasına izin verilmiştir. Dolayısıyla okunmasında da zaten bir mahsur yok demiştik. Evet. Sadece okunmada ayet olan bölümlerin okunması cunup olan kimselerin tabii ki caiz olmayacaktır. Evet hocam. Şimdi bu konuda Türkçe ifadelerden bahsetmişken hocam Kur'an-ı Kerim'in ...latin harfleriyle yazılmış şeklinde hazırlanmış bir şekilde kitaplar var. İşte buradan Arapça bilmeyenler Türkçe şeklinde, Latin harfleriyle okuyabilir şeklinde. Veya işte bazı duaları bazı kitaplarda yine Latin harfleriyle işte Türkçeleştirilmiş olarak insanlara sunuyorlar. Bunu okumaları insanların ne kadar doğru? Doğru değildir. Çünkü Latin harfleri Arapçadaki harfleri karşılayacak takata sahip değildir. Evet kuran ı Kerim özellikle manaya tavrikk etmesi hasebiyle Latin harfleri oradaki mahreçlerin çıkartmasına veya nasıl söylenmesi o sözün nasıl çıkmasının gerekli olduğunu ifade bize yani nasıl çıkacağını Biz o harflerden algılayamayız evet. Dolayısıyla bir latinize edilmiş kuran ı Kerim okuması mümkün yani kesinlikle doğru bir şey değildir Müslümana yaraşan bir işlem değildir böyle bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'i bizatihi kendi orijinal harfleriyle okumasını öğrenmesi için azami gayretini sarf etmesi gerekir evet. ama bazı insanlar vardır ki yani yaşlıdır belli bir yaşa gelmiştir ve zamanda da bunu öğrenememişlerdir şu anda da öğrenemiyor bu kimse Kur'an hiç okumasın mı Yoksa Latinceden mi okusun? Yine Latinceden okunsun denmez. Bu kimse Kur'an-ı Kerim'e bakması da bir sevaptır. Kur'an-ı eline alması da bir sevaptır. Hı hı. Çünkü bizatihi o harflerle onu okuması gerekir. Hatta benim rahmetli babaannem Kur'an-ı Kur Kerim okumasını bilmezdi. Rabbim cümlemizin ölmüşlerine rahmet Amin. eylesin. Ben hatırlıyorum çocukluğumda ki efendi baba ona demiş. Yani hı hı. efendi hazretlerimizin hocası ala eder efendi. Kutsi evet. onun söylediğini bize aktarmıştı. Hmm. Kur'an-ı Kerim öğrenememişti, bir türlü okuyamıyordu. Her bir satırına bir ikhlas Suresi okuyarak hatim yapardı. Yani Kur'an-ı Kerim'i elini açıyor, evet. işte birinci sayfayı açıyor. Her bir satır için İhlas Suresi, hmm. her bir satır için İhlas Suresi. Evet. En azından okuyamıyorsa da okuyor gibi bir hale takınması. Yani. Bu fıkıhta vardır. Yani bir insan bir şey yapamıyorsa yapıyor gibi gözükmesi fıkıhta birçok bapta görebiliyoruz. Evet. Mesela ihramlı olan bir kimse, ihram vazifelerini bitirdikten sonra saçını tıraş etmesi gerekir. Hı -hı. Ama saçı olmayan, kel olan bir kimse usturayı başında dolaştırır, tıraş eder gibi gösterir. Evet. O kimse tıraştan çıkmış olur. Hı -hı. Aynı şekilde ahires olan, dilsiz olan, kıraat yapabilecek takatlı olmayan bir kimse, namazda kıraat yerine kıraat yaparcasına ağzını oynatmasından bahsedilir. Evet. Fıkhın daha bunun birçok misalleri vardır. Yani o yüzden öğrenmek gerekir. Öğrenmek için azami gayreti sarf etmek gerekir. Ama yine de yapamıyorduysak Türkçesinden okumaktansa biraz önce verdiğimiz misal doğrultusunda hareket etmemiz daha doğru olacak kanaatindeyiz. Evet. Çünkü şeylerde bir sıkıntı var değil mi hocam? Yani anlamlarını değiştiriyoruz. Tabii ki birkaç mi? örnek verebilir miyiz hocam mesela? Yani aslında çok klasik olarak evet. herkesin çok söylediği, bu konuda birçok hoca, hoca efendilerin sohbetlerinde taşıdığı bir olay. Halaka ve halaka kelimelerinden evet. çok harfi. Yani biri hadır, noktalıdır. Hmm. Biri hadır, noktasızdır. Evet. Ama birinin manası yaratmaktır. Birinin manası traş etmektir. Yani çok taban tabana farklı bir mana söz konusu olacaktır. Evet. Oysa Türkçe'de, Latince'de bunu yansıtmak mümkün değildir. Evet. Yani aynı tek bir harf koyacaksınız. harfini koyacaksınız. O H da okunabilir. H da okunabilir. H'da okunabilir. Evet. Hatta H dediğimiz H'dir. şekilde de okunabilir. Bunun nasıl olacağını kişi anlayamaz. Evet. O yüzden e, harfleri normal Kur'an harflerini öğrenerek Kur'an'ın okunması lazımdır. Bu şekilde azami gayret sarf etmek gerekir. Evet hocam Allah razı olsun. Hı. Bir başka sorumuzla devam edelim. 5 yıl önce borç vermiştim. Verdiğim borcun bir kısmını altınların bozup paraya çevirerek verdim. Diğer kısmı da zaten nakitti. Belli bir zamanda ödenecek diye tarih koymadık. 5 yıl sonra bu borcun tamamını altına endeksleyerek geri almam caiz midir? Yani bu Borcu verdiğim tarihteki altına çevirsek o miktar altını bugünkü değerinde para olarak geri almak caiz olur mu diye sormuşlar. Hocam. Şimdi normalde bu kişi borç olarak ne verdiyse alacaklı olduğu rakam odur. Evet. Yani siz benden borç istediniz. Diyelim ki benim elimde altınlarım Hı -hı. var. Ben size o altını borç olarak verdiysem kaç gram altın verdiysem alacaklı olduğum miktar budur. Evet. Ama siz deseniz ki bana ya bana altın lazım değil bana para ver deseniz ben o altınları bozdurup da size parasını versem bu sefer size ben para vermiş olurum. Hmm. Yani netice itibariyle sizin altı, benim altınları bozdurmamdaki gaye size evet. para ihtiyacınızı gidermek evet. için. Ama burada yapılması gereken şu olması gerekir. Ya altınları ben size vereceğim. Siz kendiniz ne yaparsanız yapın. Veyahut da sizin adınıza bir vekil tayin edeceksiniz. Ona ben sizin adınız altınları borç olarak vereceğim. O altınları borç olarak aldıktan sonra onu bozduracak ve size onu para olarak gönderecek. Hmm. Bu genelde Şehirler arasında olan kişilerin yani farklı yerlerde olan kişilerin birbirlerine borç göndermede yapılacak olan işlemler oluyor. Banka Çünkü ati altın göndermek mümkün değil. Evet. Diyor ki orada sen onu bozdur kaç gramsa onu yaz bir kenara ben sana altın borçum onun parasını bana banka vasıtasıyla gönder deniyor. Evet. İşte bu dediğimiz manada sıkıntıyı doğuracaktır. Hı. Çünkü neticede ben altın sana vermiyorum bozduruyorum sana para vermiş oluyorum. Evet. Ve senden alacağım rakamda para, para olacak. Para olacak. O yüzden bunun çözümü e, bu gibi yerlerde. Siz benim yanımda bundan birine vekalet verirsiniz. E, benim adıma işte falanca kişiden borç al diye. Ben size o borcu o, sizin adınıza o kişiye veririm. Altın olarak veririm. Ben bu şekilde borcumu altın olarak vermiş oldum. O kişi de o parayı altına paraya çevirdiği zaman hı hı. sizin adınıza bunu yapmış olacak. Evet. Ve o parayı sizden hangi yolla yolluyorsa da yollansın. Neticede benim sizden alacağım altın olacak. Evet. Burada da vereceğiniz rakam neyse alacağınız olur. Ama şöyle olabilir. Diyelim ki ben size altın verdim. Veyahut da TL verdim fark etmez. Hı hı. Parayı ödeme zamanı geldi. Geldiniz <gülüyor> bana dediniz ki benim size işte 100 gram altın borcum var. Bu 100 gram altın borcumu yerine size şu kadar TL versem kabul eder misiniz? Ben de onu kabul etsem ve o anda çıkartıp bana verseniz ben de onu alsam o zaman bir sıkıntı olmayacaktır. Evet. Çünkü bu aslında bir nevi sarf hakkı olacaktır. Evet. Yani zimmette var olan altın borcunuzu ben TL mukabilinde size satmış olacağım. Ee, bu peşin olması kaydıyla izin verilebiliyor buna. peşin olması kaydıyla evet. ama siz o borcu TL'ye çevirdikten sonra iki gün sonra vereyim desek Olmaz. bedensel bir ayrılık olsa iki gün geçmesine gerek yok fiziksel ayrılık vaki olursa bu o zaman caiz olmayacaktır evet. o yüzden e, ye, verirken bizatihi altın gümüş neyse Hı. o şekilde vermek gerekir Veyahut da böyle bir sıkıntı yani adama değer kaybetti adamın parası. Ben ona farklı bir para vermek istiyorum. Onu o anda vereceği zaman çevirip o andaki o anda hesap ederek de. ona verirsiniz. Karşı tarafta onu kabul ederse o zaman bu caiz olacak. Ama şu bir gerçek ki siz onu vermek zorunda değilsiniz. Hmm. Yani o ne verdiyse onu vermek zorundasınız. Evet. Altın verdiyse altın vermek zorundasınız. TL verdiyse TL vermek zorunda Kabul ederse olacak. karşı taraf farklı cinsten. Farklı cinsten o anda evet. peşin olmak kaydıyla izin verilebiliyor. Ve yine sorun devamlı hocam. Bu miktarın hesap miktarından fazla olduğu için zekatını ne şekilde ödemek gerekir? Çünkü aradan 5 yıl geçti diyor. Zekatı normalde borç vermek deyni kavidir. Yani evet. alacak kuvvetli bir alacaktır. Hı hı. Dolayısıyla bu para sahibi gerçek sahip kimse o zekatını o verecektir. Yani ben size borç para vermişim. Bunun zekatını ben vereceğim. Hı hı. Sizden her ne kadar onu almış olmasam da. Şu kadar var ki o parayı e, elime geçmedikten sonra da ödemekle mükellef değilim. En evet. azından belli bir miktara geçmesi gerekir. Ama 5 sene sonra aldıysam, aldıysam. geriye dönük 5 senelik zekatını vereceğim. Evet. Tabii onu da şöyle yapacağım. Geriye dönük derken e, her sene için %2,5 vereceğim ama... Diyelim ki 100 lira param vardı. 5 sene geriye dönük 100 yüz liranın yüzde iki çıkardığım zaman dördüncü sene de mevcut olan çıkı, çıkanın yüzde iki çıkartacağım. Evet. Yani yüzde iki buçuk çıkarta çıkarta bu şekilde zamanımıza kadar getireceğiz. Yoksa mevcudun tamamının her sene yüzde iki çıkartarak vermeyeceğiz, o zaman fazla vermiş oluruz. Evet hocam, Allah razı olsun. Bu soruyla birlikte de programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz hocam. Son olarak neler söylemek istersiniz? Rabbim konuştuklarımızı bir hak gün önce kendi nefsimize tatbik edebilmeyi Hı. ve diğer Müslüman kardeşlerimizin nefsinde tatbik edebilmelerini samimiyetle, ihlasla nasip eylesin inşallah. Amin, diyorsun. inşallah hocam. Allah razı olsun. Amin, Çok cümlemesin. teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenlerimiz bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de yine sorularınızı ilmihalet.laligültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Geçmiş programlarımızda yine laligültv.com.tr adresinden tekrardan izleyebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın. I don't know.